Açık Gazete. Evet konuğumuz Yasin Durak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasin Durak e, NİDE Üniversitesi akademisyeni, akademisyenindendi. de. gidim. <gülüyor> evet fakat e, bu KHK'ların ortaya çıkmasıyla beraber ilk işini kaybeden akademisyenlerden biri olarak da bilinmeye başladı ne yazık ki. E, fakat ondan sonraki gelişmelerle daha farklı alanlarda duyabildik Yasin'in icraatlerini ve Yasin'in arkadaşlarının yaptıklarını. Sokak Akademisi'nden bahsetmeyi planlıyorduk bugün ama dünkü gelişmelerden ötürü belki farklı bir giriş yapmamız gerekebilir. Dün. Evet dün akşam bildiğiniz gibi tekrar yine e, hani sanki böyle lise yatakhanesinde yazılan KYK'lar gibi gece yarıları yayınlanıyor KKlar. Yine yayınlanan KYK'ya birçok arkadaşımız işimiz, işini kaybetti. Özellikle Ankara'dan... Burada ben de evet, NİDE Üniversitesi'nden ihraç edilmiştim ama... ...ben de uzun süre Ankara Üniversitesi'nde çalıştım. Evet. Zaten NİDE sürüldüğüm yerde gibi bir durum var. Ankara'dan özellikle tüm Barış imzacısı akademisyenler... ...Ankara Üniversitesi'nden atıldılar. Rektör Erkan İbiç tarafından. Son KYK ile beraber. Evet, dün akşamki KYK ile birlikte. Ve şu anda... E de hoca kalmadı da ne bilir. Yani mesela ya da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde sadece iki ya da üç tane hoca kaldı sanırım bildiğim kadarıyla. Ne yani yapacaklar bölüm... şimdi? Şimdi arkadaşlarımızın istihdam durumu ayrı bir tartışma. Bir evet. de bu hani bölümler mi kapanacak artık ne yapmaya çalışıyorlar? Bu hani böyle bir aydın katli hani e, nin ardından o açığı iş gücü açığını nasıl gidermeyi planlı? iktidar bilmiyorum mollalarımı dolduracak oraya her yere yaptığı gibi onu da bilmiyorum ama yani Cumhuriyet tarihinin gerçekten de en sert darbelerinden biri vuruldu dün gece akademiyaya. Evet. Tabii ki bu çok daha geçmişe uzanan bir süreç. Biz de dün aslında sen yani biz de evvelce bundan bahsetmeyi planlı planlamıştık. KK'ların öncesine tabii tabii bir, tabii, bir süreç. Yani şöyle Şimdi e, iktidar hani merkezi alanını saraya kaydıralı beri ve hani ister istemez e, hiçbir alternatif ses istemiyor bildiğiniz gibi. Ve hani bu, bunun aksi, ardından da sürekli değişen hegemonya projelerinde e, muhalif aydınların pozisyonu ayaklarına bağ olmaya başlamıştı. Zaten da, hatta daha evvelinden açıkça söyleyeyim daha evvelinden iş yaptığı aydınlar bile olabilir bunlar. Evet. Yani. Ama... Zamanla hani e, özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel obsesyonlarında işaret edildi süreçler. Mesela e, Merkel'e hani e, Alman Devlet Başkanı, şey Başbakanı Merkel ile görüşeceğinde Merkel'e mektup yazan bir grup akademisyen olmuştu ve Recep Tayyip Erdoğan mankurtlar diye çıkışmıştı. Mankurtlaşma onlara. konusu. Evet, evet. Mankurtlar diye çok ilginçtir. İslam öncesi Türklerde de ilk yaptığı atıftır. Böyle bir semiotik şeyi vardır bu e, durumun mankurtlar diye çıkışmıştı zaten hani bir, bir işaretlerini veriyordu hani kısmen hani akademik baskılarda artıyordu fakat bu en ciddi çıkışı barış için akademisyenler bildirisine karşı oldu evet. biliyorsunuz. Bunun ardından da zaten 8 kere 10 kere bu temizlik yapılacak hani bu insanlar gidecek işte terör e, manifestosudur bu vesaire gibi bir ee, söylem üretti. Bir diskur peşinde koşturdu. Ama hani genellikle şöyle yanlış anlaşılan bir şey söyleyeyim. Kamuoyuna bazen şöyle anlaşılıyor. Sanki Erdoğan taktığı için bunlar oldu. Hayır bu tam da Erdoğan bunların olması için takıyor bir şey. Rasyonel planlarının parçası haline gelebiliyor. Hani evet. sürekli omuz silken bir e, karakteristik gösteriyor ama her neyse daha sonraki süreçte zaten yavaş yavaş barış imzacılarının tasfiyesi sürüyordu. Yeni yapılan ÖYP yani öğretim üretisi yetiştirme programındaki düzenlemelerle imzacı akademisyenlerin önce asistanları... Ee, ...daha sonradan... ...yani doktoraları bittikten sonra... ...öğretim üyesi olarak gidecekleri üniversitelere... ...geri gönderildiler. O aile öncesine tekabül ediyor bu değil mi? Tabii ki. Hı hı. Ve işte Ben de mesela öyle dönmüştüm. Daha sonra oraya gittiğinizde mesela ciddi bir mobbing ve yıldırma ile... ...karşılaşıyorsunuz zaten. Hı hı. Zaten hani şimdi yapılan yeni düzenlemelerle... E, ...yine atılabiliyordu... hani yine atacaklardı birçoğumuzu... ...mesela Mersin Üniversitesi şöyle yapıyor... ...sözleşmesi biteni yenilemiyor... Atıyorum dosyasını bekletip dosyayı hiç vermemiş gibi gösterip insanlara atıyor vesaire gibi birçok durum var ama 15 Temmuz'la birlikte zaten artık arayıp bulamadığı fırsatlara kavuştular. Hı hı. Ama fakat öncesinden 15 Temmuz'daki tüm e, KYK'larda yer alan aynı maddeler 16 Şubat genelgesiyle e, tüm kamu personeli fakslanmıştı. Şimdi 16 Şubat genelgesi de gözden kaçan bir genelgeydi. Devlet... Kendi personelini kurumlara çektiği faks tehdit etti. Yani çok enteresan bir genelgedir. Ee, işte, terör örgütüyle ilişkili olan, terör örgütüyle ilişkili olduğu bilinenlerle ilişkili olan falan gibi artık terör örgütünün de tam bir tanımı yok. Terör tam olarak ne isteniyordu? Olabilir. İhbar edin mi deniliyordu yoksa? Görevine, son, Görevine ve gö son vereceğiz diyordu. Hı. Hani bundan sonra ona göre davranın diyordu. Hı, anladım. Hani genelde herkese bu imzalatıldı falan. Yani imzalamayanları da imzalamış sayıldı zaten. Çok ilginç bir şey. Tarihi neydi efendim? 16 Şubat. 16, 16 Şubat'ta Davutoğlu başbakanlığında bunu yapmışlardı. Zaten hazırlanıyorlardı bu tasfiyeleri. Aha. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Gökten bir anda darbe sonrası en şey değil. Yok yok değil yani. Biz 15 Temmuz sonrasında bu sefer FETÖ tasfiyesi adı altında özellikle muhalif sol sosyalist düşünceli aydınları üniversiteden ve hocaları üniversiteden uzaklaştırmaya giriştiler. Kamuoyuna FETÖ operasyonu vesaire dediler. Gel gelelim işte bu sefer hani. Atılan solcular da sanki yanlışlık olmuştur, mağdurlardır, dava açar, dönerler gibi böyle bir sahte bir algı yarattılar. Halbuki evet. hedefin ta kendisi bizdik. Yani böyle bir durum ve dün akşamki tasfiye dalgası da zaten bunu gösteriyor. Yani dün akşam artık açıktan yani dün akşam olanlarda birçok yerde özellikle Bak Bildiri 80 ama eğitim sen üyelerinin yine hani barış imzacılığı olmasa da ...sosyalist ve muhalifliğiyle bilinen eğitim sen ya da iş yerlerinde sendikal faaliyet gösteren çeşitli insanların işten atıldığını tanıklık ettik. Yani dün akşam geldiğimiz süreç buydu. Fakat e, bir ayrıntı daha söylememe izin verirsen e, Muratcan şöyle bir durum 15 Temmuz sonrasında e, KK'larla birlikte de yine şu algı yaratıldı. Yani şey gibi değildi ee, nasıl söyleyebilirim sanki hani hedef bizmişiz gibi değildi sanki hani bu genel bir süreçmiş genel bir tasfiye dalgasıymış da biz sanki araya karışmışız gibi bir algı yaratıldı. Şu dün akşam işte hedefin doğrudan biz olduğumuz net bir şekilde belirginlik kazandı. Evet 686 numaralı kanun hükmünde kararnameden bahsediyoruz. Evet. 330 akademisyen doğru mu rakam? E, dün akşam Dün mi? akşamkiler tam ben rakamları açıkçası vakıf değilim. Evet, yani geç gelen bir haber evet, bu. Evet geç geldi. 330 akademisyenin ihraç edildiğinden bahsediliyor. Ve en fazla ihraç edilen akademisyen de aynı şekilde Ankara Üniversitesi'nde Üniversitesi olduğu söyleniyor. Yani burada açıkça söyleyeyim. Hani adını almakta sakınca yok. Yani rektör Erkan İbiş. Kendisi evvelce e, sosyal demokrat. E, geçinen bir e, zatı muhteremdi. Fakat Hı -hı. zaman içinde saray iradesinin, idaresinin ...sertleşmesiyle birlikte... E, ...rektörlerin de... hani ...bildiğiniz gibi... ...Cumhurbaşkanı'na boynundan bağlandığı... ...bir düzenleme yapıldı. Artık... ...Rektör Cumhurbaşkanı seçimle... ...yani seçimsiz atıyor. Evet. Pardon Cumhurbaşkanı... ...Rektörü seçimsiz atıyor. Ve e, Cumhurbaşkanı... ...bunu şöyle savunuyor. Yani zaten... hani ...istediğimi atıyordum gibi söylüyor. Ama bakın... ...burada bile şöyle bir ayrıntı vardı. Üniversite içinde... ...seçim yapılıyordu. Aday olanlardan en yüksek oy alanlardan... ...Rektör... ...olarak birisini... ...Cumhurbaşkanı atıyordu. Cumhurbaşkanı'nın... ...buna bile tahammülü kalmamış. Yani bunu bile istemiyor. Evet. Hiçbir kendisi dışında irade olsun... ...istemiyor ve rektörler zaten... ...doğrudan Cumhurbaşkanı'nın çavuşu... ...olarak atandığı için üniversitelere... ...hani bütün rektörlerde... ...daha evvelden aslında AKP'li... ...olmayıp daha sonra da AKP'ye... ...yakınlaşmaya çalışan ya da hani AKP'de... ...demek istemiyor artık saraya... ...diyebiliriz doğrudan. Saraya yakınlaşmaya... ...çalışan... Rektörlerden biridir arkını işte yani bu arkını bir çok ciddi bir sosyal tiptir yani Cumhurbaşkanı kendisini ispatlamak için hani yarana bilmek için şu anda Türkiye Cumhuriyetinin 100 yıllık birikiminin sağlamış olduğu olanakları öğrencilerin elinden almaktadır çok değerli hocaları çok kıymetli bilim insanlarını hani işsiz açsız bırakmaktadır. Yani bunu da sadece ve sadece saraya yaranmak için yapmaktadır. Anladım. Bir şeyi sormak istiyorum. Senin de değindiğin noktaya. E, şu anda bu akademisyenler neler yapıyorlar? Sen neler yapıyorsun? Şu anda açıkçası şimdi o kadar da karışık bir durum ki. Eğitimsel e, bünyesine çeşitli çalışmalar sürüyor. Hani öncelikle dayanışmaya ister istemez insanlar odaklandı. Çünkü e, işin bir yönde emek süreci. Hani işsiz kaldığınız zaman zaten... Ee, ...şunu da yaşıyorsunuz... ...SGK aracılığıyla devlet sizi fişliyor... ...ve size ala, işe alacak olan... ...işverenleri de tehdit ediyor. Evet. Yani böyle bir ayrıntı var. İş bulmanız... ...çok zor. Bu nedenle... ...kendi aramızda ne hani dayanışma ağları kurmaya... ...başladık ve yanı sıra dayanışma akademileri... Hı -hı. ...mesela oluşturuldu. Çünkü şunu tespit ettik... ...devletin... ...yapmak istediği şey bizim... ...öğrenci yetiştirmemizi de engellemek. Yani sadece düşünsel olarak ya da düşünsel ve bilimsel üretimimizi engellemek değil bakın. Düşünsel ve bilimsel üretimi başka istihdam olanaklarıyla yine gerçekleştirebiliyorsunuz atıyorum. Mesela yazabiliyorsunuz makale yazmak için ya da araştırma yapmak için ya akademisi olmanıza gerek yok. O disipliner motivasyona sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Fakat öğrenci yetiştirme olanağını elinizden alması demek aslında pek görünmeyen Mikro düzeydeki bir politik tesirini akademisyenin en ciddi politik tesiri aslında çoğumuzun öğrencileri üzerinde bu inisiyatifini elinden alması demek. Yani hmm. devletin ve hani bunu yok etmek istediğini yani bir bilme biçimini bir bilgi aktarma biçimini yok etmeye çalıştığını muhalif bilgi aktarma sürecini yok etmeye çalıştığını fark edince de dayanışma akademileri kuruldu. Buralarda yine mesela Ankara özelinde konuşabilirim. Hmm. ...üç tane dayanışma var. bir tanesi Praxis Dergisi ekseninde oluşturmuş bir dayanışma akademisi. O ilk çıktı, ilk atılanlar aslında Praxis Dergisi'nin kendi konseptleri ekseninde bir araya gelip dersler yaptılar. Ankara Dayanışma Akademisi olarak ADA isminde geniş kapsamlı bir akademi daha kuruldu. Şu an burada yapılan çalışma şu... İhraç edilen hocaların gerçi şu anda Ankara'da da herkes hemen hemen ihraç edildi. Hani bunu da nasıl yapacağız? Yeni bir üniversite gibi bir şey mi açmamız gerekecek artık bilmiyorum. Amaç ihraç edilen hocaların orada derslerine devam edebilmesi ve öğrencileriyle iletişimini de sürdürebilmesiydi. Bir de tabii sokak akademisi. Evet sokak akademisine geçmeden önce evet. diğer şehirlerde neler oluyor? Ondan bir fikir, Diğer ben. şehirlerde de aynı şekilde dayanışma akademileri hı hı. açılmış durumda. Kocaeli'de bu arada ilk... Açılan dayanışma akademisi sanırım Kocaeli'deydi, eski şehirdeydi, ee, İzmir'de açıldı, birçok şehirde e, üniversitelerden atılan akademisyenler şehri terk etmeyerek öğrencileriyle bağını sürdürmeye çalışacak. Bu şeylerin dayanışmalarının aynı zamanda birbirleriyle de bağı var. Var yani şöyle e, dolaşıyoruz da yani mesela Ankara dayanışma akademisine İzmir'den ihraç edilen arkadaşlarımız gelip hani hem deneyim aktarıp hem Hı -hı. ...ders anlatımı yapabiliyor... Mü mücadele mümkün mertebe ortaklaştırmaya çalışıyoruz... ...ama tabi dayanışma sadece direnişin mayanısıdır ...biliyorsun... ...yani e, bu ikinci uğrakta da açıkçası çok sert çıkışlar yapamadık... ...yani çok bireysel e, çıkışlar olabildi... ...işte Sokak Akademisi gibi bir... Hani, e, ...aslında kamusal propagandaya dönük bir e, girişim oldu... Bu da hani yavaş yavaş büyüyen ve mayalanan bir şey. Uzun uzadıya da bahsetmek istiyorum. Nuriye Gülmen'in ve hani bazı Betül'ün, Betül Çelebi'nin hani bazı arkadaşların bireysel, kişisel olarak çıkıp e, yaptıkları direnişler var. Hani e, ama tahminim yani benim tahminim özellikle dün akşamki dalgadan sonra hani e, akademisyenler olarak daha ciddi reaksiyonlar göstermeye başlayalımız ve göstermemiz de gerektiği. Evet sokak akademisinden biraz daha bahsetmek istiyorum ben Ankara'da oldukça fazla bilinen ama İstanbul'da çok da fazla bilinmeyen bir öğretim türü olarak da nitelendirebilmek belki mümkün olabilir öğretim değil bir araya geliş olarak da nitelendirebilmek mümkün olabilir. Bu kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilen açığa alınan ve haklarında soruşturma başlatılan akademisyenlerin ders vereceği bir sokak akademisi olarak nitelendirilen bir oluşum bu. Nasıl başladı? Aralık ayında başladığını biliyoruz haberinde vermiştik. Nasıl başladı? Hangi fikirler, hangi motivasyonlarla beraber şimdi ilerleniyor? Ondan biraz bahsedelim. Ya açıkçası kervan biraz yolda düzüldü. Hı hı. Hani çok sık tekrar ettiğimiz bir şey var. İlham çalın talebiyle gelir deriz. Hani gerçekten de aslında? Binevi özellikle sokaktaki tüm sesimizi kıstırınca iktidar. Hani bize parkları dolaşmaya ve işte mahalle mahalle dolaşarak e, ders anlatmaya başladık e, açıkçası insanların ilgilerini de cezbetti bu yani şey değil şuna da yaradı e, sadece hani e, ders derde yapabileceğimizi göstermemizin yanı sıra ders yapmaya devam etmemizin de yanı sıra e, halkın iştirakiyle özellikle e, insanları bu KKlar konusunda da ne olup bittiğine dair bilgilendirebilmemize yaradı. Evet. Yani mesela işte e, mahalle mahalle dolaştığınız zaman ne, insanlar ne oldu diye sorduğunda e, bütün süreci anlatıp hani bize böyle devam ediyoruz dediğimizde gelip dinliyorlar. Mesela ve hani o ana kadar e, gerçekten de KHK'larla ilgili iktidarın dediğinden başka bir şey bilmeyen insanlar bunlar. Gazetelerin yazdıklarından Aynen, farklı bir şey bilmeyenler. Yani. yani mesela atıyorum, sosyal solcuların atıldığını bilmiyor mesela insanlar Hı -hı. ya da hani. Şey gibi düşünüyor işte ya sanırım işte FETÖ'cüleri atıyorlar falan gibi düşünüyor. Yani ama süreç çok daha özel ilgiler geliştirmiş durumda. Hal böyle olunca da biz de aslında biraz da propaganda amaçlı hı hı. hani giriştik bu işe. Anlatsak da çok şey yok yani hani sokakta ders yapıyoruz. Hani soğuk olduğu için biraz kısa süreli dersler yapıyoruz. Yaza doğru uzatıp. Forum edasında hani biraz daha sıklaştırarak katılımcı sayısı artacak say gibi bir durum yani var Yani katılımcı galiba. sayısı zaten az değil yani hani şimdi 100-150 kişi geliyor zaten bir para bir amfiye zaten bir amfiye 150 kişiyle ders yapıyorsunuz. Ders verenlerden bahsediyorum son kahiyeler. Ha yani beraber. son kahiy kahiyle birlikte katılımcı sanırım artacak yani öyle görünüyor şu anda öngörmek zor. Yanı sıra ben dayanışma akademilerinin ve direnme biçimlerinin de değişkenlik kazanarak artış göstereceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Hani özellikle dünkü KHK'dan sonra daha ne yapacağız, ne edeceğiz aramızda konuşmadık ama çok taze. Ama e, yani hani böylesine büyük bir darbe de ilk defa indi şu ana kadar. Dün akşamki KHK'da evet. mesela hani öncekilerde mesela biz atılmıştık. Yani daha çok asistanlar hani yanlarına serpiştirilmiş birkaç öğretim üyesiydi. Hani dün doğrudan yılların kadar. profesörlerini hani e, ve bölümleri kapatmak pahasına hiç ettiler. Yani çok enteresan bir Oradaki darbeydi. Oradaki okudan öğrenciler ne olacaklar şimdi peki? Ya onları da kara kara düşünüyoruz. Şimdi öğrencilerin pozisyonu buzdağının görünmeyen kısmı. Evet. Mesela bir akademisyen işten atılsın soruşturma esin vesin vesaire az, az da olsa sesini duyuruyor. Hı -hı. Öğrencilerin hiç başına gelenler bile bilmiyor. Şu an binlerce öğrenci okula sokulmuyor mesela. Hı -hı. Binlerce öğrencinin soruşturması var. Okuldan atılmış var. Yökten ihraç edilen öğrenci var. Mesela. Daha beteri yine tıpkı demobing gibi ya da yıldırma operasyonları öğrencilerin üstünde de şöyle uygulanıyor mesela isim vererek söyleyeyim Yücel Demirer'in bir öğrencisi hı hı. Kocaeli Üniversitesi KHK ile uzaklaştırılan Kocaeli Üniversitesi Siyaset Biliminden Yücel Demirer'in öğrencisi yüksek lisans öğrencisi İç Anadolu Kürtlerinin siyasallaşması ile ilgili bir tez yazıyor. Yücel Demirer işten atıldıktan sonra tezi Yücel Özgül'e beraber yazıyor. Evet tezi de bitmek üzere. Deyim yerindeyse kayyum atıyorlar tezine ve bitirtmiyorlar yani hmm. tezi. Yani hani Teze böyle şeyler atıyor. yaşıyor öğrencilerde. Yani evet. hani e, akademisyenlerin yaşadığı şeyler yine az çok az da olsa hani evet. en azından böyle, böyle alternatif yayın organlarında duyurulabiliyor. Ama işte öğrenciler e, gerçekten adı anılmayanlar. Gerçek mağdurlar gibi duruyor. Evet. evet. İlginç bir sürece doğru gidiyor galiba bu son gelişmelerle birlikte. E, toplamda 4000 bin. 464 kişinin ihraç edildiği haberi var. Akademisyenlerin evet. büyük oranda oldu, öğretmenlerin de aynı zamanda, lise, evet. lise öğretmenlerinin de aynı zamanda, il öğretimlerde de aynı şekilde var mıdır bakmak Eğitim lazım. Eğitim sendikası çok iyi. Kadar. Ee, peki üniversite dışındaki eğitimcilerle bir temas oluyor mu? Ya oluyor, özellikle sendika üzerinden oluyor. Ama akademinin de kendine münasır gündemi o kadar yoğun ki, yani ister istemez hani şunu yapabiliyoruz, mesela hani eylemde ortaklaşabiliyoruz. mesela. YÖK önüne gittiğimizde diğer kamu emekçilerinde de desteğini gördük. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eyleme destek verdik mesela. Hani bu tarzı geleneksel ortaklaşmalar oluyor ama hani çok da şimdi şeyler ayrı olduğu için akademinin dinamikleriyle milli eğitimin dinamikleri ayrı olduğu için de hani sorunlar da çok spesifik sorunlar da ortaklaşmıyor. Eylemde ortaklaşmaya çalışıyoruz tabii ki. Evet yani. Bir de e, referandum yaklaşıyor. Hmm. Oldukça politize edilebilecek bir süreçten de, daha doğrusu politik bir süreçten de geçmek zorunda kalacağız hmm. referanduma kadar. Bu konuyla alakalı olarak senin görüşlerinde dün konuştuğumuz üzere ufak bir aktarma fırsatı bulabileceğimizi söylemiştik. Evet. Boykot genelinde. Ya yani sadece boykot diye aslında şimdi bu evetçilerde benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi hmm. aslında şey geliyor aklıma per her söylenir Erkan Yolaç'ın evet hayır diye bir... <gülüyor> Yarışması. <gülüyor> Yarışması vardı hani İzmir Mar şey Mehter Marşı ile gelip İzmir Marşı ile giderdi insanlar Sen i̇şte açıkçası son zamanlarda da İzmir Marşı ile ilgili bir tartışma da çıktı ee, işte tribünlerde hayır propagandasının bazı yerlerde İzmir Marşı eşliğinde yapılması militarist bulundu bazı Hı -hı. çevreler tarafından ama temel de e Mehter Marşı ile gelip İzmir Marşı ile gitmesi üzerineydi aslında yani bir yandan da. Ee, yani şimdi evet konusunda çok e, ilginç bir hususiyet var. Evetçiler dikkat ederseniz argümanlarını net olarak ortaya koymuyorlar. Evet çünkü şu yüzden. Evet, yani özetle şunu diyor: Evet çünkü Erdoğan bunu istiyor. Neden böyle diyorlar diye biraz düşündüğümüz zaman aslında evetçi olmak da zor. Yani Erdoğan destekçisi olabilmek çok zor bir şey bugün. Mavi Marmara yolcularını düşünün mesela. Erdoğan aylarca ne hani destekçileri de işte onlardan bahsettim Daha sonra ben mi dedim gidin diye, deyiverdi. Hı hı. Şimdi ortaya net bir argüman koyduğunuz zaman, eğer Erdoğan destekçisisiniz, Erdoğan iki gün sonra o argümanı reddedebilir. O arg düşman ilan edebilir o argümanı savunanları. Bu yüzden tek argümanları Erdoğan. Evet. Yani anlatamıyorum rasyonel bir tarafı yok. Yani tam da milli irade diyerek iradenin e yatsındı Yani insanların iradesini sadece kendi iradelerini yatsıyarak ifade edebileceği bir milli irade söylemi ortada. Yani bu artık totolojik bir hale geldi yani tıkandı artık hani milli irade ifadesi tıkandı. Evetçilerin kendilerini savunamamasında yani ortada pek de millete ait bir irade yok. Bu tıkanıkla açabilecek bir bahçeli faktör olamaz mı peki? Olamaz. Olamaz çünkü hani Bahçeli de kendi tabanıyla zıt düşmekte yerler. Kendi tabanını tehdit etti. Hı hı. Yani bir gördük geçtiğimiz hafta iki gün evvel. Yine e, hayırcılarda ise e, çeşitli handikaplar olmak da birlikte illaki yani e, artık hayırların yarışması durumu. İşte hayırların birbirinden farklılaşması ama temel mutabakat hayırların çeşitlenmesi hı hı. E, noktasında. Yani şimdi ama bir, bir şey de azıcık anlamamız gerekiyor. Ee, i̇şte geçenlerde bir arkadaşımız yazdı, hani hayır demenin her biçimi hayırlara vesile değildir gibi bir e, yere vardır tartışmayı. Yani şimdi hayır zaten tek başına ne kadar hayırlara vesile? Yani hayır ne kadar? Yani hayırın kendisi bir manevra aldın. Zaten buradan ardından devam edeceğimiz işi. Şey. Burada ben Fikrimi beyan ediyorum, ben de hayır diyorum ama. Yani hayır zaten bir manevra alanı yani sonrasında zaten hani tüm politik kavgaya devam edeceğimiz bir süreç bu yani gibi gibi şimdi boykotta da açıkçası çeşitli hani sol sinik ya da sektör yani iki uğrak ta gruplarda boykot diyor yani çöm öğrenci tabiriyle hala oy vermeyi çöm öğrenci tabiriyle sistem içi bulan e, bir gruplar var ama benim anlamadığım şey de şu yani hani parlamenter sistemde referandumlarda hani rey vermek ve siyasal kanaat belirtmek ya da siyasal tekabüllerde tesir edebilmek e, sistem içi ise mesela hani bunu ifade eden e, bir grup e, deli gibi gidip burjuva hukuk mahkemelerinde dava, şu avukatlarını koşturuyor, hukuki kazanımlarda bulunuyor. Ya bu sistem içi değil midir falan gibi tartışmalara gelebiliyoruz. Yani boykotun da açıkçası net bir hani bu geleneksel sinik ve sekter argümanlarından başka bir şey çıkmadı. Yani şu şu anda e, en sıkı duran cep, en azından e, niteliksel bağlamıyla hani e, kendisine en iyi ifade edebilen, en çok çeşitlenen ve e, propaganda olanağı da aslında Olan şansı da olan yani e, bir hale geldi hayır demek. Evet. Yani böyle bir durum var yani evetinde boykotun da hani kendisini e, dayandırdığı yerler çok temelsiz olduğu için yani hayırın yüzlerce bu sefer e, kendisine temel... E, yaratma şansı var. Yani bu bu sefer de şöyle bir yere geliyoruz. Evet yani kimisi de İzmir marşıyla hayır diyor. Kimisi başka bir şeyle isteyen Mezdek'le oynayıp hayır desin. Yani Sonuçta sorun var, değil diye... artık hani çünkü şu aşamada hayır. zaten hani hayırın kendisi hakikat değil. Yani konjonktürel bir şey bu yani bir mücadele alanında e, sadece ve sadece hani e, başkanlık sistemin ne en azından geldiye bilmek yani. Hani çünkü gerçekten de yetki isterim diyen bir adam var karşınızda. Artık hani çok da e, girmek istemiyorum. Ya yani Bu konuda çok e, konuşurken kendime güvenmiyorum. Zira hani e, yerinde konuşamayabiliyorum ama anladım. Yani e, böyle diyor. Ben hayırın şansının yüksek olduğunu ve propagandasını yapmaya sürekli sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani. Evet. E, son olarak bir de Sokak Akademisi'nin bir sonraki dersinden bahsedebilirse evet, ne zaman bir olacağını. Şey söyleyeyim, bir sonraki dersimiz bu Pazar Seymenler Parkı'nda olacak. Ankara'da e, ...detaylı bilgi nereden bulabilirler? Yani Sokak Akademisi'nin web sitesinde... ...Facebook adresinde... Mec e, ...Twitter adresinde... ...hepsinde insanlar takip edemiyorlar. Dahası hatta şöyle de... ...yapıyoruz yani ders biter bitmez... ...videoları YouTube'a... E, ...ekleniyor. Oradan da insanlar izleyebiliyor. Bu hafta canlı yayında olacak diye biliyorum... ...bildiğim kadarıyla Periskoptan, Sokak Akademisi ya da... ...Facebook sayfasından da... ...takip edebilecekler insanlar... Ee, orada da ilginç bir ayrıntı daha var mesela oradan hani şu gezinin özellikle kalıntısı olan mahalle örgütlenmelerinin bu süreçte çok desteğini gördük e, Hani evet. onlarla da iletişim kurduğumuzda e, onlar da uzun süredir pek etkinlik yapmadıklarını filan söyleyip hani iyi oldu pasımızı aldı diyerek yardım ettiler ama hala bir yerde olan evet adına. hala var mesela bakın gezi dirençte Kazanımlar bu yüzden önemlidir. Gezilerişi zamanda kurulan çeşitli mahalle meclislerinin çoğu hala toplanabiliyor mesela birçok yerde. Yani hala varlar. Yani bu, bu kalıntılar bile ne kadar işimizi yarıyor bugün. Hani ve e, yanı sıra mesela yine o dönemde baştaymış Ankara' çerçöp çorbacılar diye bir grubumuz var. E, bu arkadaşlar çok sevimli arkadaşlar. Her pazar yerlerine gidip Artık gıdaları alıp yıkayıp temizleyip onunla çorba yapıp insanlara dağıtıyorlar bedava. Onlar da mesela geliyor hani. Ee, ya bunların hepsi mesela daha, yani gezdi direnişiyle birlikte oluşan aslında e, bir kültürel temayül diyebilirim yani. Evet. Bu bir direniş kültürü. Hani aslında bu, bu, bunu sanırım canlandırmak hala daha imkanı olan bir şey. Ne kadar da hani hepimizin yüreğine kasvet sarmış olsalarda, Yani ne kadar karanlığa boğulmuş olsak da, ne kadar sokağa bile çıkma insanlar korkuyor olsa da hani dayanışmayla direniş mayalanır. En azından insanların bir muhalif insanlığın birbirleriyle konuşmaktan vazgeçmemesi, birbirleriyle buluşmaktan vazgeçmemesi bu süreçte elzem gibi Görünüyor. Verimli bir mevsim olarak da aynı şekilde. Ya, akademisyenler söylüyorum. için de aynı şey geçerli bu arada. Anladım. Çok teşekkürler Yasin Durak. Ee, bugün bizimle beraberdi. Yasin KAİ ile ilk işini kaybeden akademisyenlerden de Üniversitesi'nden aynı zamanda eski dostum. sosyoloji e, öğrencileri kongresinde tanışmışlığımız vardır Yasinle. Açık gaste.